Allahü Melikül Hakül Mebin, Muhammedü Rasulullahi Sadiqül Vade Alamin, sallallahu aleyhi ve aleyhi s ve s ve mantib-i ahbe bi isan ejmäin. Azzal Allahü Şeytan Rjeemü İsmi Allahü Rrahmân Rrahim. La tabjâ etm Rasulümnün min anfusün anfusükün azizün aleyhim a anitüm harisün aleyküm bilmeenin rauzur rahim. فإن تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت يا رب الارش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbena tekabbel minna ibadatina ve ta'atina ve khayratina ve husanatina ve dendlik ve ensil sevabahu ila ruhu seyyidina Muhammed bin ve ila errahi alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu ve ila errahi saadatina ve meşayihina kulluhum ve khulefaihim kaddasallahu ve ila İlla arahil mdfumin fi adil belde tayyidetin al ve al-sahabat ve al-ikâtihân ve al-kizâtlar müjahidin ve ashab al-kiyâlat ve al-hasanât ejmâiin. İlla arahil sayirin ve minât ve al-muslimin ve al-muslimat kafâf tamamne al-naratbih. Allahumma rahmhum, ve Maalim <mâ> maalim huwa maalim maalim ve ne uz bitenin şeri küllesi, acilihi ve acilih. Maalim maalim huwa maalim maalim. Subhan Rabbi tara bil izet ama Yusufuna ve Salam alamin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, kadir gecesidir inşallah. Uzun program olur ama hocalardan ve cemaatten bazı yerlere sözle ölebilecekler olduğu için. Hatmi Hacegen'den mahrum kalmasınlar diye onu yaptık Duasında aslında kısaca Rabbimiz sevabını bol bol ihsan eylesin kısaca yaptık şimdi Ali Hoca Efendi konuşma yapacak yalnız caninin çıkışında kakularda arkadaşlarımız derneğimizin mensupları efendim sergi açmışlar bekliyorlar bu mübarek gecede camimizin ve camiamızın, cemaatimizin ihtiyaçları için para toplamak istemişler. Elimizden geldiği kadar çok çokça yapar. gayret edin. Serahatın dualarını vesairelerini ileride yani 2 dakikalarda saatlerde yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> hakkahemdihi. Nahmeduhu bi cami'i mehamidihi. Lahimül Hamdi kema yendemi l-Jalalı rejihî ve l-Azim Ve salât ve salâm ve al-khairül kullihi. Taajir ve kûrût üyünâ ve ishâtın ve Ve bi muhterem ve sevgili. Cemaatim Müslümanım, değerli kardeşlerim. Kadir geceniz, Ramazanınız, El katınız, zamanınız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri böyle celalede müstesna, celalede nurlu perkeler sevaplı seraplır. Hayrında, temizli, gecelere, zamanlara, evdesin her zamanımızı, her günümüzü kadir eylesin. Allahü Teala Hazretleri Şairim birisi diyor ki: Vücud, cüdi ilahi, hayat, başı kadim. Bu hanede bilmem neyim, benim nem var. Biraz eski bir dille söylendiği için açıklamak gerekir. Şu varlığım Allah'tan. Vücud Allah'ın cüdünden. Cüd, cemetlik, ikram manasına. Şu benim varlığım, dünyada mevcut oluşum, yok değilim, varım şu anda. Şu benim varlığım Allah'ın cüdünün cömertliğinin, sahasının, kerevinin, ihsanının eseri yoksa olur muydun? Olsaydım bile yaşar mıydım? Ölürdüm. Yani cudu olmasaydı, ihsanı, ikramı olmasaydı bir an duramayız. Bir an, o yarattığı halde bir an duramayız. Vücud, cudu ilahi, hayat, bahşi kadim. Hayat da onun ezelden bize ikramı. Bunlar yaşasınlar diye, hayat sürsinler diye takdir kalemiyle ezelde yazmış hayatımız ondan var olan her şeyimiz de ondan yani bu dünyada şair şaşırmış gibi soruyor kendisine ben neyim diyor bilmem ki neyim var hiçbir şeyim yok her şey Allah'ım yani her şeyimiz Allah Celle Celaluhu Hazretleri'nin neyi hak ettik de, bu nimetleri kazandık yani çok matah varlıklar mıyız da mükafatlar aldık da mı böyle oldu? Hayır. allah -u Teala hazretlerinin cudu keremi gökten yağmur gibi yağıyor. Güldül gündür sanat yağmuru gibi yağıyor. Layık olanı olmayanı hepsini sırıl tıklam uslatıyor. Rahmeti deryasına gark ediyor hatta. Onun için Şehzadi Şirazi demiş ki Ey Kerimi ki ez hızâme-i gâib cebr-u tersâ vazifekördâri do-u-u-stânra kocâkûnî mahrûm tûcebâ düşmanen nazar ne kerimsin ya Rabbi ki gâyıp hazinelerini açmışsın bir müslümanlara ateşperestlere, hristiyanlara kafirlere, putperestlere bile veriyorsun açmışsın hazineni hırçına veriyorsun sen böyle seni tanımayan seni bilmeyen, nimetime şükretmeyen ihsanına karşı kulluk etmeyen, bilakis isyan eden, kafir olan, müşrik olanlara bile böyle cûd-u kereminle muamele ederken Ya Rabbi bu, Tanrâ, koca Dostanlâ, bu kereminle hiç akımdan geçmiyor olur mu ki dostlarımı mahrum eder misin Ya Rabbi düşmanlarına bile veriyorsun hasımlarına bile veriyorsun adın vallah. Allah düşmanlarını bile rızıksız bırakmıyor onlara bile veriyorsun dostlarını mahrum eder misin yara güzel bir mana yakalamış etmez düşmanına bile verilecek kadar yud keremi çoşkun olan Allahü Teala Hazretleri dostlarına mahrum etmez bir mücrim asi kası kalp katı kalpli kul günahkar zalim kul hatasını anlayıp içine pişmanlık ateşi düştüğü zaman daha estağfurullah demeden affediyor Allah. Pişman oldu kulum. İçinden duyguları değişti diye o zaman affediyor. söyleme lüzum lüz bırakmıyor. Çünkü söyleme lüzum yok. İçimizi de dışımızı da o biliyor. Umarız ki has kulları hürmetine, dostları hürmetine karınca kararınca yürüyen kullarını da rahmetine erdirir, rahmetinden mahrum, bırakmaz çünkü bir de emretmiş hani kimisi utanır kimisi bilemez, kimisi şaşkınlığından aklına getiremez diye buyurmuş ki ve kâle rabbikum es recib buyurmuş ki bana dua edin emri var es bana dua edin -e size mutlaka karşılık veririm, vereceğim veya mi? Karşılık vereceğim. Onun için Karadenizli bir samimi Müslüman açmış elimi Ya Rabbi madem vereceksin niye beklettiriyorsun versene çabuk da filan diyormuş. Demişler ki nereden bildim vereceğini? Sus demiş. Cahil eğer vermeyecek olsa istetir mi? <gülüyor> Vermecek olsa istetir mi? Vekade rabbikum eduumi estetib lekum dedi. Dua edince göreceği ana vaadi var. Madem dua ediyorum görecek demiş ama çabuk versin diye ben onu sıkıştırıyorum demiş. Yani Karadeniz'in samimiyeti Allah razı olsun. Dua da Allahu Teala Hazretlerinin emri olduğundan ed dua o real ibadet. Dua da ibadettir. <gülüyor> Namaz ibadet elhamdülillah. Teravih ibadet. Koşbi ibadet. Örük ibadet. İtikaf ibadet. Hac ömr'e ibadet. Dua ne? Sen duada açıyorsun elini, ver diyorsun. Allah sen bir şey istiyorsun. <gülüyor> Hayır, o da ibadet. Neden? Allah emretmiş, vazife. Yapmadığın zaman menne yemedi Allah'a gazabullah aleyh. Kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder diyor Peygamber O keremin büyüklüğüne bak ki dua etmeyene gazap ediyor. Çok istedi diye dünya zenginleri, e, yeter artık verdik ya. Dün verdik bugün geliyorsun kapıma. Başka kapı mı yok? Başka mahalleye git, başka eve git der dünyanın zenginleri. Ama Allah Celle Celaluhu istemeyi teşvik ediyor ve istemeyene kızıyor. Kerem'in büyüklüğüne bakın ki istemeyene kızıyor. Sonra bir de buyurmuş ki, Kul ya ibadiyellezine esratu ala enfusuhun. Şimdi onu gösterme, onun şeyinden beni dinlemezler. Sakalı şerif var diye aşka şerife gelirler. Biraz bekliftirelim. hemen Yani şöyle uzaktan göster, kaçmasınlar. Sakalı şerif var ona göre. Öpeceğiz yani, ben de biraz uzatırım masukan. Evet. Onu ne zaman öp? Evet. Bu, bunun düdü yok, gipsiz. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Peki. oldu oldu. Tamam. Enda. Perfect. Şimdi nasil görünüz? Evet. Misal. Ve buyrulmuş ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ebadiyyezene esrefu ala enfusike ala enfusin. La hasnete min rahmetillah. İnne Allaha yagfiruz zunuba cemi'a. İnnehu huvel rahim Şimdi bir yerde emretmiş ki bana dua edin. Ben duanıza karşılık vereceğim. Hamennâ ve saddaknâ emretmiş. Emir, ferman, efendim, onundur. Baş üstüne dua edeceğiz. Dua var. Bir de insan utanabilir. Utanabilir diyebilir ki, <gülüyor> kim orada düşün? Yerlidir. Diyebilir ki, yani evet dua et demiş ama, erham Rahim'in olan Ekremil ekrem eklenin Ekrem'in olan Rabbimiz dua edin demiş ama ben çok günahkarım benim yüzüm çok kara, benim çevrem çok kirlendi, benim evim çok simsiyah oldu efendim kalbim karardı işte ben öyle günahlar işledim ki söylemeye efendim dilim varmıyor, hatırıma geldi ki tüylerim diken diken oluyor efendim ben utanıyorum diyebilir kullar hakikaten de ee, böyle diyenlere de rastlıyoruz, rastlamışsınızdır. Böylece içinizden böyle diyenler de, böyle düşünenler de vardır. Onlara karşı da hani böyle bir mahcup, efendim, yoksul, şöyle uzakta biraz durdun mu, zenginde sen de gel. Ötekiler geliyorlar istiyorlar kendisinden de, bölgesi utancından kenarında duruyor. O utananı da, mahcup olanı da gördün mü? Sen de gel. Onlar çağırır ya, buyuruyor ki Rabbimiz, kul. Ey benim Resulü Zişan'ım Ey Habibi Edib'im Bu Müslümanlara Bildir, bu insanlara bildir Ya İbadiyellezine esrafı Ala enfusuhim. Böyle günahlar işleyip de Efendim Meskine Efendim karşı aşırı işler yapmış olup da kendisini tehlikeye Düşmüş olanlara De ki Allah'ın Celle Celaluhu Ammene Valuhu Vela Rahmetinden sakın Ümidinizi kesmeyin Meyyus olmayın Affet, Affetmez beni Çünkü benimki çok büyük Allah'ın rahmetinden de mi büyük? diyor, Arif'in birisi diyor ki Sinan Taşa diye değil Fatih Devre'nin büyük arif, <gülüyor> Arif'lerinden Vezirlik sadrazamlık da yapmış bir kimse Allah'ın Lütfundan da mı büyük günahın senin yani o mu daha büyük Yani ya beceremez mi affedemez mi Yetmez mi affı Yani senin günahını affetme Yetmez mi sanıyorsun Allah'ın lütfundan mı büyütüyor mu senin günah? Yani öyle bir şey bahis konusu değil Ne kadar günahkar olursan ol Efendim Allah'ın rahmetinden Ümit kesmeyin Onun için Teyze evet. Ve yok e, ölen yakıp Yani ancak saputmuş şaşırmışlar Allah'tan rahmetinden ümidi keserler mevzu olurlar. Yoksa Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de yasak. Bakın nasıl Allah Celle Celaluhu nasıl yasaklar koymuş. Yani e, ümit kesmek yok. Duvarı çekmiş önüne geriye kaçmak yazıyor. Şöyle efendim bir duvar çekmiş o tarafa gitme efendim istemekten de çekinme iste, susmaya da bir yasak koymuş, iste dua et bak istemekten kızarım da buyurmuş, babamızın tamam. cüldümen cü cü keremine, ikranına, ihsanına hatta bizim dinlerimizi anlatamaz da akıllarımız yetmez de fakat kıyısından, köşesinden herhalde az çok bu ayetlerden anlıyoruz ki, efendim Allahu Teala hazretleri rahmet <gülüyor> eşra belki uğra Bahane mücüğe Allah rahmetinin karşılığını bizden istemeye nasıl vereceğiz veremeyiz zaten Allah'ın rahmetini hak edecek bir şey onun dergahına layık bir güzel ameli bir güzel fiili tam onun dergahına götürmeye layık bir ameli kimse yapamaz Allah'ın dergahı izzetine layık olan ameli beşer yapamaz Takat getiremez hiç getiremez o kadar güzeli yapmak mümkün değil namaz kılarınız aklınıza bakkal gelir Efendim oruç tutarız, günah gelir. Efendim zekat veririz, şurasında kusur işleriz, hatim indiririz, burasında böyle şey olur. Yani kusursuz, mümkün değil. Efendim, ama Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu ve Amme Nevaduhu Hazretleri işte şunlardan anlaşılıyor ki rahmetine ha istemiyor, karşılık istemiyor, bahane, bahaneler arıyor. Yani, Affedecek de, görecek de, <gülüyor> lütfedecek de, sokacak de, hem de davet etmiş. Şimdi bugün akşam okuduğumuz ayet-i kelimeleri, niye Arapça öğrenmiyorsunuz mübarekler? İnsan ana, ana dilini bilmez mi? Ana dilini bilmez mi bir insan? Bir evlat ana dilini bilmez mi? Bilmezse ayıp olmaz mı? Ana dilini bilmeyen bir evlat olursa ayıplanmaz mı? Ana dilini bilmez mi bir insan? Arapça'nın ana dilimiz, nereden? Nereden ana dilimiz? Çünkü Peygamber Efendimizin zevceleri <gülüyor> Peygamber Efendimizin hanımları neymiş? <gülüyor> Annelerimiz. Ne konuşurlardı? Arapça konuşurlardı. O halde Arapça ana dilimiz olduğunu öğreneceğiz. Annemizin dilini hepimiz öğrenmek zorundayız. Bugünden tezi yok, öğreneceğiz. Benim de niyetim var, bana da dua edin. Ben size Kur'an-ı Kerim'den bir Arapça düremeli çıkartacağım. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle küçücük, bir hafta içinde, iki hafta içinde Arapçayı öğretecek. Bir düremel kitabı yazayım diye içimden efendim hevesim var, Allah onu nasip eylesin inşallah. <gülüyor> Arapçayı öğrenin. allah Teala Hazretleri efendim ''Vallahu yed'u ilâ dar-u Cennetine darit ediyor cennetine davet ediyor, cennetini hazırlamış مَاَلَى اَيْمُنْ رَأَفْ وَلَا اُذْمُنْ سَبِعَتْ وَلَا قَطَرَقْ اَلَا kalbi. اَحَدٍ kimsenin görmediği yani gözlerin bu dünyada emsalini görmediği kulakların e, menkabasını, efsanesini, şanını işitmediği hatta hiç kimsenin gözünü kapatıp da hayal ettiği zaman bile tasavvur edemeyecek kadar büyük güzellikleri efendim sekiz cenneti hazırlamış Celle Cennet Celaluhu Efendim. O manarede Vallahu yed'u ila selam. Bak yed'u dav davet kelimesinden yani ananızın dini dili söylemek mübarek analarınızın Vallahu yed'u. Allah davet ediyor ila selam. O seramet yurdu olan cennete Allah sizi davet ediyor. Ben şimdi şuraya dikileyim. Ey Müslümanlar, yürüyün. Allah sizi cennete davet ediyor. Diyeyim ne yaparsınız? Nara atarsanız kiminiz bayılır aşka gelir şuralarda ee, Bunun için sözlerler Allah Celle Celaluhu Davet mi etmiş öyle mi <gülüyor> hocam diye Aşka gelir efendim Nara atar hani Kardeşimiz güzel ilahiler okuyor namaz bittikten sonra da bazıları coşuyor diye Allah diye Yerinde duramıyor nara atıyor vallahu yed'u ila darisselam O selamet yıldığına hepimiz davetlisiniz Daveti var Allah-u Teala Hazretlerim. bakın cenneti hazırlamış Yunun kulları için davetiye çıkarmış utanıp da ben günahkarım, günahkarım istemeye yüzüm yok diyenlere Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yasak demiş yani onu affeder ama belki beni affetmez filan gibi düşünür diyor da biraz sert bir hisim koymuş Allah'ın rahmetinden ümit kesmek haram haram, işi haram faiz haram, zina haram efendim, hırsızlık haram, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek o da haram. Ümit kesmek yok. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yok. Sonra, ne okudu kardeşlerimiz? وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَتٍ مِنْ ve وَجَنْنَةٍ ardı كَاَرْضُ السَّمَاءِ وَالْاَفْرُ Yani sari'u yarışın süratle Birbirinizle, o sizden süratli sen ondan daha süretli, koşuşun. Allah'ın affı, mağfiretine ve sizin için hazırladığı cennete koşuşun. Yani birik çalıyor. Yani bir yarış, koşuşun diye, bir de yani davet etmiş de, kimisi sallanır, kimisi oyalanır, kimisi gecikir. Ve sari'u ila mağfiretum min Allah Teala hazretlerinin aslı maneviyetine kavuşma koşuşun ve cennetine girmeye koşuşun diyor. Şimdi Ramazan ne ayıdır? Ramazan mahu gufran affa ayıdır. Ramazan ne ayıdır? Tilaveti Kur'an, Kur'an-ı Kerim okuma ayıdır. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la mukabele edermiş. Bu mukabeleler o adetin devamı Peygamber Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'ın işini devam ettiriyor. Mukavele okuyan cemaat. Şimdi yaşlı bir amca var, ön tarafta oturuyor. Aksakallı. Tabi kimseye farzı kıldıktan sonra söz söylenmez. Yani farzı kılmış, farzı eda etmiş. işi vardır gider. Hastalığı vardır gider. Hastası vardır gider. Treni kaçacaktır, uçağı kaçacaktır gider. Kimseye söz söylenmez. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi mi? Giderse bir şey denmez ayıplanmaz da, mazerese vardır diye hüsnü zannedilir, yaşlı anında diyor ki, ya diyor Kur'an okuyorlar kalkıyor bunlar diyor, nasıl şey çünkü yaşlı biliyor, yani sevabını biliyor işin, ya diyor Kuran okunacak diyor, mukabele edecekler kalkıyorlar diyor, yavaşça konuşuyor burada kimseye bir şey demiyor, ben diyorum önden nasıl kalkar diyor, yani şaşırıyor ma hı gufran ayı, ma Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in okunma ayı efendim, şimdi Aziz Muhterem Kardeşlerim evet. Bu güzel Bu güzel mevsim Bu güzel zaman Tabi güzellikler Güzellikler anlayana Yani güzellikten anlayana Bir şey güzel gelir anlamayana efendim bir şey ifade etmeyebilir. Kimisi güzel bir şey görünce güzellikten anlıyorsak efendim mest olur. Güzel bir sesten, güzel bir efendim bilgiden, güzel bir efendim hediyeden, güzel bir manzaradan güneş doğuyor, güneş batıyor, bahar gelmiş efendim, sabahleyin Efendim güneş bir taraftan dolu, doğuyor sabah rüzgarı esiyor küfür küfür tatlı, tatlı Efendim ağaçlar tepeden tırnağa çişak açmış hulle giymiş donanmış kuşlar cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl öpüyor e, Eyli Allah'tan birisi dayanamamış bir mağara atmış bayılmış yani o güzel manzaranın karşısında Şeyh Sabi Şirazi diyor ki bir gün diyor, Halep mescidinde vaaz ediyordum diyor Eşşehzade de dünyanın tanıdığı hakim şairlerden, İran'ın en büyük şahsiyetlerinden, Efendim Zülistan isimli kitabı yazmış, yani e, çok yüksek bir şahsiyet, çok arif, çok kamil, çok gün görmüş, çok bilgili bir şahsiyet. Vaz veriyorum diyor ama her böyle böyle kuzu kuzu dinliyor diyor. Marikatullah'tan bahsediyorum İnce manalardan bahsediyorum sen böyle duruyor diyor Baktım diyor kadıdan birisi geldi diyor Hal ehlili kimse Şöyle bir sözlerime bir kulak verdi Konuşulan müziği bir duydu Benim sözlerimi bir duydu diyor Bir nara attı diyor Onun o narasından diyor artık diyor bizim Bizim cemaatte ve geldi diyor Artık nara atan atana bir hal oldu diyor Yani halden anlayan Sözler anlayan nasıl şey yapıyor? Evet. Şimdi bu güzel efendim, ayda bu güzel sevaplar ve bu güzel fırsatlar. Bunlar bunlar büyük fırsatlar. Şimdi geçen sene her zaman söylerler bunu hoca efendiler. Geçen sene aramızda umut da bu seneye çıkamamış nice kendiklerimiz var. bir ayın sultanı Ramazana erişememiş. Nice nice var. Bir belki Ramazana efendim çıkabilir miyiz? Bu güzel günleri tekrar idrak edebilir miyiz? Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir halde efendimin yine böyle e, uzun efendim e, yıllar Allahu Teala Hazretleri bu güzel Aylara, bu güzel e, günlere, gecelere, kandillere filmimizi eriştirsin efendim ve e, istifade ettirsin boşa kaçırtırmasın. İstifade etmeden efendim gafil olarak bunları geçir, geçirmeyenlerden azami derecede Allah'ın rahmeti bu kadar böyle çöüşe gelmişken istirene verecekse Efendim yeter ki istesin, istemesini bilsin. Yeter ki istememe durumuna düşmesin. Yeter ki rahmetinden uzak yerlerde efendim gafiller, cahiller arasında olmasın diye bu kadar düğün kapıları açılmışken, yedi cennet, sekiz cennet çözülmüşken, 8 7 cennet cehennemin kapıları kapanmışken, efendim gökler melekler tarafından tezyin olunmuşken Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti efendim yayılırken müminlerin üstüne ve nice nice sevapları kazananlar kazandığı zaman allah Teala Hazretleri bizde istifade edenlerden öylesin. Hele hele e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu mübarek efendim lihiye-i saadetinden o sakalı şerifinden birkaç şeyi efendim koymuşlar bohçaların içine onu açalım kendisini inşallah İnşallah rüyalarda sık sık Göstersin Allahu Teala da, Hazretlerin Cemalini Fenatür Resul makamlarına Eldirsin, fenatürillah vakabilillah Makamlarını göstersin Gözümden Resulullah'ın siması Hiç ayrılmayanlardan Eylesin o, Seyyid Ahmet-i Hazretlerinin Menkabesi vardır Efendim Nedim-i e, Münevver'i ziyaret etmiş Şahitlerini çok kitaplarda böyle sayfalarca okudum Efendim görenlerin, şahitlerin ifadelerini okudum, sekiz sayfa, on sayfa sefilini evladı okudum. Efendim türbeyi Saadet'in karşısına gelmiş de e, diyor ki bir şiir söylüyor, Seyyid Ahmed Rıfai Hazretleri şöyle demiş: "Fi haleti bu di, çünkü ruhi Ya Rabbi Allah, sana canımı ruhumu gönderiyordum. Seyyit Tukeb dil pekey tukeb aldı ve hi anninaidatun. Yani benim bana vekâleten efendim gelsin de senin mübarek türbe isâdetini öpsün koklasın diye canını ruhumu senin bu Medine-i Münevvere'ne gönderiyordum ya Resulullah. Eee ve hazihi devletü'l eşbahi kad kad hazret. Şimdi ruhun sırası geçti şimdi vücudun ziyaret sırası geldi ya Resulallah ben bedenen bu sefer senin türbeni ziyaret nasip oldu işte huzuruna geldim Sen yemineke keytahza biha şefeti şu mübarek elini uzat da öpeyim ya Resulallah demiş şahitler var türbeyi i saadetten el uzandı öptü diyorlar şahitler var yani o kadar şahitler var öpmüş elini ondan sonra da Sibir gelmesin diye Babus Selam'a gitmiş, yarı yapmış, hepiniz benim üstümden geçin demiş. Yani o kadar büyük şeyden sonra, intifattan sonra tabii insan ölse, e, şabe edilir. Evet. allah Teala Hazretleri sakalını ziyaret ettiğimiz gibi, efendim ahirette de, kültes-i da komşusu olmayı nasip eylesin. Daha sözlerimizi söyleriz inşallah ziyareti. Efendim bir an evvel yapalım. <gülüyor> Allah'ım da sanki seyyid <gülüyor> in the heart of Christ. Jesus. God. <laughs> O God, our Father. salveira salveira Muhammed'in nebi'i cümle'ye Ağzı ve sahbii ve sevgi Allah'ın nebri'i cümle'ye Muhammed'in nebi'i Sehîdî zulhâha nurun lâkîlîhî zeylî yâ rabbâ âfâsîrîr rasâlîlî zulhâha zulhâha âfâdünâ zulhâha and yeah. Muhammed'in eminim ve âlâh âlâhî ve sahbîh'e in the in the in